Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 16 Şubat 2022 tarihli yayınımız bu ve haftanın başından bu yana anons ettiğimiz gibi... Aşıklı köyünü konuşma fırsatını bulduğumuz yayın aynı zamanda Kazı izleri sergisi Ortaköy Keti damamında geçtiğimiz haftalarda açıldı. Açık dergide hem serginin açılışından sizleri haberdar etmiştik hem de sergiye paralel postanede gerçekleşen kamusal etkinlikleri duyurmuştuk. Bu akşamsa sergin ayrıntısına bakma imkanımız var. Alev Tezer ve Güneş Durum konuklarımız uzun aracılığıyla buluştuk. Zaman ayırdığınız için çok teşekkürler ve hoş geldiniz ikinizde. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Merhaba, hoş bulduk. Evet, Sergi son günlerine girdi denilebilir. Bir değişiklik olmadıysa 25 Şubat tarihinde kapanıyor... Kısa bir sergileme olduğum, 10.400 yıllık bir Hüyün hikayesini anlatan bir sergi için özellikle kısa olduğunda belirtmek lazım. Ama bir şekilde sizlerle buluşmuş olmak ve dinleyicilerimize şayet sergiyi görmedilerse görmelerini teşvik etmeye yönelik bu yapmış yapıyor olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir gizgah yapalım... Aksaray'ın günümüz Türkiye coğrafyasında Aksaray'ın Gül Ağaç ilçesinde Hasan Dağı ile Melendiz Çayı arasında yer alıyor Aşıklı Hüyük ve Orta Anadolu'nun bilinen en eski köyü e, olarak da e, kayıt altında 10.400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu ben sergiden öğrendim. Bir başka e, vakıf olduğum bilgi de buranın avcı toplayıcı dönemden yerleşik tarım düzenine geçişin hemen her aşamasının izlenebildiği bir kazı e, alanı olduğu gerçeği. Evet kazıların tarihi yüzyıl başına dayanıyor. Belki biraz daha e, e, eskiyim. E, tam oturtamıyorum ama son 32 yıldır ciddi bir faaliyet var. Evet güneş durumu ya bir e, soru yönlendirmek istiyorum. Daha geniş e, kitleler Güneş Duru'yu e, rock müzisini ve e, sanatçı olarak biliyorlar. Burada e, arkeolog şapkasıyla e, programımıza katılıyor. Aşıklı e, kazılarında çok uzun yıllardır çalışan isimlerden birisi. Evet Güneş ve Aşıklı'nın tarihini biraz kazı çalışmalarının tarihine bakarak e, anlatmayı deneyebilir miyiz acaba? Tabii. E, çok teşekkürler. E, bizi bu fırsatı verildiğiniz için öncelikle e, Aşıklı 1963 yılında bulunuyor ve bulunması da aslında bir bizim mesleğe paralel olarak çalışan bir ekligraf tarafından. bir Özellikle bölgede Hittit anıtlarını aramak Hittit anıtlarının peşinde olan Edward Cornyn tarafından bulunuyor. Melendiz Değeri kıyısında tabii yüksekçe bir höyük yani dikkat çekmemesi mümkün değil bu yerleşmenin. Daha sonra bunu oluşturuyor. İngiliz Arkeoloji Enstitüsündeki arkeologlarla paylaşıyor. Daha öncesi arkeologlarla. mesala efendim In adında o sırada Orta Anadolu üzerine doktora çalışması yapan, yani özellikle prehistorik toplulukları üzerine bir araştırmacı var. Bu In aynı zamanda James Melart'ın çatalı ekibinden de attılar bazı dinleyiciler belki hı hı. Ee, ve In ve James Melart e, Höyük e, Melendiz kıyısındaki Höyük yolunu tutuyorlar ve Burada kesitten e, bazı e, obsidyenler e, hem yüzeyden hem de kesitten buldukları obsidyenler orada yüzeyde gözlerini çarpan obsidyen aletlerden buranın bir e, prehistorik yerleşme olduğunu ve e, olasılıkla da Çataloyik'ten e, bir yıl belki 500 yıl daha e, erkene tarihlenebileceğini hemen anlıyorlar. Hı hı. E, ve... <gülüyor> tot daha sonra buraya tekrar gelerekten e, yüzeyde yoğun bir toplama yapıyor. Ve ilk defa bu aşıklıyı e, bilim dünyasına veyahut da dünyaya tanıtıyor. Hı hı. E, tabii o yıllarda çatal kazılıyor ve e, bir, epey de bir sansasyon yaratıyor. E, 1989 yılında bir baraj, e, orada oradaki bir Mamasul barajının e, e, su tehdidi altında kalacağı bilgisiyle profesör doktor ufuk esin tarafından e, keşfedilişinden neredeyse 26-25 yıl sonra e, HÖYÜK'te bir kurtarma kazısı e, süreci başlıyor İstanbul Üniversitesi prehistorik bilim dalı üyelerince ben de ekipe 92 yılında öğrenci olarak 17 yaşındayken dahil oluyorum e, ve biz bu süreçte e, epey hummalı bir şekilde hızlı bir şekilde neyi ne kadar öğrenirse kar e, stratejisiyle bir e, yani bütüncül olarak hem e, dikeş stratejik hem de yatayda yerleşmeyi anlamaya yönelik bir çalışma sürdürmüştük. Ve e, ancak e, 90'lı yılların ortasında e, artık ünün su altında kalmayacağını öğrendikten sonra da e, epey geniş bir alan ortaya çıkartmıştık. Tabi kerpiç korunması zor bir e, yapı malzemesi olduğu için de ee, yoğun Ortanadalıktaki yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle hızlı enerjine uğruyordu. Hı hı. 99 yıllarında kazı e, durdu. E, Ufkanın emekli olduktan sonra 2006 yılında Profesör Doktor Müniban Özbaşıran başkanlığında yine e, benim de içinde olduğum ekiple biz yeni dönem kazılarını başlattık. Bu, bu süreç artık bizim için farklı işleyecekti. Çünkü daha önceki gibi bir hummalı çalışmaya yani bir zamana karşı yarışa gerek yoktu. O yüzden 2000'lerin yılı 2000'lerin başında özellikle Çatalhöyük'te de deneyimlediğimiz ekip olarak 5 yıl orada çalıştık. Hı hı. Daha mikro bir arkeoloji, uzmanlıkları ön plana çıkartan yani kazıcılar kadar uzmanlıkları da ön plana çıkartan hı hı. bir mikro arkeolojik yöntemle bugüne kadar geldik. Evet biraz bunların tarihine iletmenizi isteyeceğim. Güneş Bey deneysel arkeoloji uygulamaları diye de geçiyor. E, nasıl çalışmalara tekabül ediyor bu bahsettikleriniz? Şimdi mikro arkeoloji dediğimiz şeyle dene, deneysel arkeoloji aynı şeyler değil ama deneysel arkeolojide bu e, çalışma pratiklerimizden bir tanesi. Aynen. Başvurduğumuz yollardan bir tanesi. Biz mikro yani mikroarkeolojiden kastettiğim şöyle örnekleyebilirim. Mesela e, aşıklı e, çok e, zor bir yerleşme. Yani e, birçok yerleşmede gördüğümüz gibi büyük kabartmalar, heykeller, duvar resimleri e, yok. Aynı zamanda çanak çömlek de yok. Elimizdeki geçmişi anlamaya e, yetecek e, en yoğun bulduğumuz şey obsidyen. Orada bir taş teknolojisi üzerinden hı hı. ve binalar üzerinden ve iskeletler üzerinden geçmişi anlamaya çalışıyoruz. Geçmişte böyle yaptık ama... Modern arkeolojide, ki bu 1960'lardan itibaren aslında hayatımıza geliyor biraz, hmm. e, Batı'nın arkeolojiye bakış açısının değişmesiyle beraber, hmm. e, farklı disiplinlerle, özellikle fen bilimleri, metodolojileri çalışarak, bunlar hmm. işte arkeobatoni, arkeozooloji gibi. Ve bunları da e, gelişik güzel değil, yani bütün doğru örneklemelerle, doğru stratejilerle ve sorularla yaparak biz... E, daha fazla geçmişi anlamaya, geçmişteki yaşam biçiminin nasıl değiştiği, bu avcı toplayıcı yerleşik yaşam biçimi terk edilirken tarımın hangi ölçekte yerleşmeye nüfus ettiğini, hı hı. E, topluluklar arasında beslenme farklılıklarının olup, olup olmadığı, yani bireyler arasında, e, e, kadın erkek bireyler arasında beslenme farklılıkları var mı örneğin veya da hı hı. burada bir aile olgusu var mı vesaire, bütün bunları peşine düştük. Bunu yap bunu anlayamamız için de e, materyal kültürden daha fazla e, veriye ihtiyacımız vardı. İşte Hı -hı. soru sordukça farklı uzmanlıklarla çalışmaya başladık. Örneğin e, mesela bundan iki yıl önce yayınladığımız bir makale Science dergisinde yayınladık. O önemli bir çalışma oldu. Sadece aşıklar açısından değil bütün aslında e, bu, bu dönem ve daha eskiye e, tariflenen Hı -hı. E, yerlerde çalıştık. E, e, eğer böyle çok az veriye sahipseniz e, orada yaşayan insan toplulukları ve popülasyonlarına ilişkin bilgiye yeni bir öneride bulunduk. Biz özellikle de bunu e, bir idrar şeyiyle yaptık. Yani adeta bir idrar testi gibi. Evet. E, buradaki koyun, keçi ve insan popülasyonunun zaman içerisinde nasıl arttığını özellikle idrar tuzlarından anlama gibi bir sonuç ortaya çıkarttık. Yani mikro kastettiğim bu birçok evet. başka şeyde yapıyoruz ama örnek olarak böyle. Oldukça, oldukça ilginç. Şimdi höyüye geri döneceğiz ama aşıklı dostları dostlarını da burada değerlendirmek lazım galiba. Aşıklı höyük hakkında galiba saatlerce günlerce ve aylarca konuşabilir evet. Oldukça heyecan verici. Ama ben Alev Hanım'a dönmek istiyorum. Alev Tezer'e aşıklı höyük dostları mensubu olarak. Alev Hanım ...inisiyatifiniz 10.500 yıllık bu tarihin, 1400 yıllık bu tarihin... ...geniş bir kitle ulaşması aktarımı için hayati önem arz ediyor. Biraz tarif edebilir misiniz yapınızı ve temel sahiplerinizin ne olduğunu rica etsem sizden? Bu, bu imkan için çok teşekkür ederiz biz de dernek olarak. Biz aslında her şey ismimizden de belli olduğu gibi... ...dostlar, biz dostluk zaten bir grup arkadaş... Sonra Aşıklı'yı e, odamıza aldık. O da şöyle, 96 yılında bir kısa tatil için 3 kişi Kapadokya'ya gitmiştik. Yolumuz, yolumuz kazara düştü Aşıklı'ya. Daha sonra e, liseden arkadaşlıklar, e, hocam Mirvan Özbaşaran liseden sınıf arkadaşımdır. Derken e, başka bir arkadaş ve biz 2000 14'ten itibaren e, Höyü'yü ziyaret etmeye başladık. E, gördüğümüz şey bizi çok etkiledi. Öncelikle burada üretilen bilimin kalitesi e, dünya standartlarında e, multidisipliner çalışan bir ekip. ve Oranın ciddiyeti ve e, beslendikleriye yani konu bilimsel e, başarılar bizi çok etkiledi tabii. Ve bir düşündük ki kimsenin haberi yok. Yani Orta Anadolu'nun ortasında bir noktada e, dünya çapında bilim üretiliyor burada ve özellikle bu bilim e, kendimizi yani homo sapiensi anlama konusunda da inanılmaz e, e, bir döneme şahitlik ediyor. E, Güneş Hoca'nın da gibi o bin yıllık dönem yani aşıklının e, yaşandığı bin yıllık dönem e, hepimizde farklı e, esinlenmelere neden oldu. Çünkü sonuçta biz bir grup arkadaşız, yaşamdan, farklı deneyimlerden, farklı yollardan geliyoruz. Ve bu güçleri bir araya koyunca e, mutlaka burada yapılan çalışmanın buranın ne olduğunun önce yerelde, Türkiye'de ve bütün dünyaya tanıtılması lazım. Çünkü insanın evrimini anlamada, e, anlama doğrultusunda küçücük bir nokta, e, bir an olabilir. Ancak bir puzzle'ın parçaları gibi bütün bu o, Anadolu, Güneydoğu Anadolu Orta Anadolu'da gerçekleşen Neolitikleşme döneminin en güzel örneklerinden biri. Bin yılda neler olmuş neler bitmiş bu ortaya çıkıyor. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Daha sonra yani hepimize bu farklı geçmişlerden gelen insanlara farklı esinlere neden oldu. Benim açımdan ben Tarımla uğraşıyorum yaklaşık 12 senedir. Buraya gelince gözlerime inanamadım. E, permakültür ve geleneksel tarım e, yöntemleriyle çalış çalışıyorum. E, bizim hayal ettiğimiz, hani başka bir dünya mümkün dediğimiz bir düzen işin içinde yaşamış aşıklılar. Aa, sanki bugünkü bilgiler ışığında hiçbir hiyerarşi yok bir lider yok evler eşit her şey eşit çok güzel gözüküyor ve doğanın içinde de tabii ki insan bitki ilişkisi açısından inanılmaz e, birliktelikler var bunların örnekleri var çok derin bir sepet kültürü var örneğin ve bunlar e, yavaş yavaş e, yerleşik düzene geçince tarıma e, tarım çalışmalarına başladıkları için türleri de evcilleştirmişler hem buğdayları hem e, şey, keçi ve koyun özellikle herhalde ilk evcilleştirildiği odaklardan birindeyiz Aşıklıhöyük'te. Velhasıl bütün bunları bir arada düşününce bir neolitik gıda ormanı oluşturma hayalimiz de var. E, kolay değil. Derneğin arkasında bir e, kuruluş, bir e, varlıklı bir aile vesaire öyle bir durum yok. Bizler bir araya geldik tabii ki. En önemli konulardan biri de kaynak oluşturup geliştirebilmek. Bu konuda uluslararası fonlara başvuruyoruz. Ee, yakında konuyu açacağımız belki bizimle ilgilenecek donarlar Türkiye'den olacaktır. Biz inanıyoruz çünkü bu serginin gerçekleşmesi de öyle bir mucize oldu. Evet öyle gözüküyor ki yapacak çok şey de var hakikaten zaten Aşıklı Hüye'de değer gibi. 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programında Güneş Duru ve Alev Tezer'le birlikte Kazı izleri sergisi vesilesiyle Aşıklı Hüyü konuşmak üzere bir araya geldik. Bu arada Sergi hakkında açıklar radyo yayınlanmış İlk söyleşinin bu olmadığını da e, dinleyenleri hatırlatmak isterim Geçtiğimiz haftalarda Sergi'nin iki küvetöründen birisi olan Fırat Arapoğlu Hariçten Sanat programına Konuk olmuştu Çelenk Baffa'nın konu olmuştu Orada e, sergileme ilişkinde Çok fazla ayrıntıyı dinleyenler e, Bulabilirler açıklardı radyo Ama ben size de aslında e, Şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum Fırat Arapoğlu'nun işaret ettiği bir gerçek vardı Mesela Çatalöğük'te olduğu gibi ya da Göbeklitepe'de Tepe'de olduğu gibi günümüzün Görsel kültürü içinde çok kolay böyle e, nasıl diyeyim çevrime e, girecek bir görsellik arz etmiyor demişti Aşıklı Höyük. Dolayısıyla geniş kitlere ulaşması için farklı stratejiler e, gidilmesi gerektiğinden de bahsetmişti. Bu sergide aslında tam böyle bir ihtiyaçtan e, çıkıyor hiç şüphesiz. Ben e, bu süreçte e, sergileme projesinin oluşması sürecinde... Arkeologlar ve sanatçılar arasında gelişen diyalogun getirisi ne oldu? E, onu merak ediyorum. Uluslararası işbirliğinin süreci katkısı e, ne olmuştur? Kısaca değerlendirmenizi rica edeceğim. Belki Güneş Bey ile başlayabiliriz. Şimdi her şeyden önce e, Fırat'ın işaret ettiği şey çok önemli. Çünkü e, bu dönemde insanlar kendilerini çok yoğun bir şekilde ifade etmeye başlıyorlar. Yani bu süreçte bir 50 bin yıl öncesinden itibaren başlıyor belki kabaca ama Özellikle Yerliş Keşama geçiş sürecinde biz pek çok örnekle e, Anadolu'da da Güneydoğu Anadolu'da da da Levant dediğimiz bütünde de bu tip ifadeleri görüyoruz. Aşıklı adeta bu ifadelerden yoksun veyahutta da belki bütün bunlar organikti ağaç üzerine yapılıyordu biz gördük ve fakat e, elimizde veri olmadan bunlardan yoksun olduklarını daha belki doğu, e, bunu söylemek daha doğru olacaktır. Hı -hı. Ve hep aslında şunun peşindeydik yani ben özellikle sanatçı arkadaşlarıma hep şeyi sordum yani bir topluluk düşünün 500-600 kişiden oluşan ve bu topluluk bin yıl boyunca barışçıl bir şekilde yaşıyor fakat içlerinden kendini farklı ifade etmek isteyen veya da bir taşın üzerinde bir şeyler resmetmek isteyen kabartmak isteyen veyahut da işte bir duvar resmi yapmak isteyen bir, birine bir de çıkmamış mı acaba? gibi bir soru yönelttiğimde <gülüyor> ve bunun neden olabileceğini sorusunu sorduğumda işte farklı cevaplar alıyordum. Ee, bizim burada sanatçılarla buluşmamız e, bana e, yıllardır burayı kazan birisi olarak aslında çok e, şey söyledi. Çünkü birincisi arkeolojik bilgi, arkeolojik bilginin üretimi sadece arkeologlara Mal edilemez yani bunu bizim hep birlikte yapmamız gerekiyor ve biz buna en, inanan bir ekibiz yani bunu, bu bilgi üretim sürecini oradaki yerli halkı da dahil ederek <gülüyor> e, öğrencileri de dahil ederek farklı disiplinleri de dahil ederek biz pek çok şey yaptık bugüne kadar fakat buna, bu sürece hiçbir zaman bu anlamda ve bu motivasyonda bir sanatçı dahiliyeti olmadı. <gülüyor> E, ve e, açıkçası yani bütün bu iş birliklerini yaparken fen bilimleriyle, e, işte antik değinen biyroklarla vesaireler bu sanat yönümüzün eksik kalması da bizim için bir dertti. E, ve e, 4-5 yıl önce buna e, küçük bir ölçekte e, start verdik, başladık. Hı -hı. E, dernekle beraber biz bunu neden daha e, doğru bir şekilde ve e, kendimizi farklı kentlerde nasıl, e, ve belki de Aksaray'ın kendisinde nasıl anlatırız ve e, sanatçılara bizim bulamadığımız e, sanatsal dünyasını aşıklı insanların çağdaş sanatla harmanlayarak veya çağdaş sanat yorumlamasıyla ifade etmelerinin nasıl olacağını sorduk ve onlarla çeşitli e, vesilelerle bir araya geldik. Hem kaza alanına geldiler hem çeşitli toplantılar yaptık. Derneğin de katkılarıyla e, muazzam bir e, sergi ortaya çıktı. Ben sergiyi gördüğümde orada aslında böyle bir yoksunluk olmadığını, farklı farklı ifade edilebileceğini gördüm açıkçası. Bu nedenle de bizim yorumlama, yani bilimsel bilgi üretimimize sanatlığın bir katkısı, katkı sunmaya başladığına ileride inşallah bu sürecinde devam edeceğini umut ediyorum. Alev Hanım sizden de söylemek istersiniz bu uluslararası ve sanat temelli işbirliği hakkında acaba? Ee, Güneş Hoca çok güzel tanımladı esasında serginin bir e, bilim insanına, e, yani sanatçı kimliğini bir kenara bırakırsak bir bilim insanında neler uyandırabileceğine dair. Gerçekten farklı disiplinlerin bakış açıları her zaman e, büyük katkısı olmuş ve buna e, devam da etmemiz lazım. Bu serginin e, özelliğini birazcık şöyle de anlatabilirim. Esasında Güneş Hocam söyledi, insanın kendini ifade etmesi yani bu modern insan bize benzeyen bir insanın kendini ifade etmesi 100 bin senelik filan bir süreç bunun örneklerini görüyoruz Büyük Amerika'da 80 bin sene önce Kenya'da 60 bin sene önce bugün bizim tam bir insan yani kompleks sembolik insan davranışları gösterebilen veya kültür dediğimiz İzlere rastlıyor, rastlıyoruz. Yüz bin senedir rastlıyoruz. Şimdiki bilgilerimiz dışında tabii. Bunun için de son 40 bin senenin çok özel bir durumu var. Çünkü anlaşılan e, ortam da yani Flora ve Fauna da e, bugüne benziyormuş. Ve o günün insanı da modern insanların hiçbir farkı yokmuş. Nitekim e, bu kültürel davranışını bize yansıtan e, bilim insanlarının ortaya çıkardığı bir sürü özellikler var. Ancak her e, gelişme noktası, yerleşim yeri Anadolu'da olsun, Levant'ta olsun bunların her biri kendi gerçekliğinde bu dönemi yaşamışlar. Dolayısıyla ifadeleri çok farklı şekiller bulmuş. Ama mutlaka e, gerek e, gömme teknikleriyle gerek e, kullandıkları boncuklar, özel bir alan, tek aşıklı için söylüyorum tek bir alan var e, duvarları okra. Ve e, sığır kuyruğundan e, bitkisinden sarıyla boyanmış. E, onun dışında da öyle bir alan yok ama bir ifade var. Dolayısıyla bence sanat insanın bu şekilde modern insan olarak tanımlanmasıyla birlikte her zaman vardı. İşte e, örneklerini mağara sanat duvar sanatında gördüğümüz gibi vesaire. Evet. E, e, dolayısıyla sanatçıların buraya gelip bütün bunları bir de kendi gözleriyle bakıp ilham almaları sonucu çok enteresan şeyleri ortaya çıktı Leyla Emadi e, isimli sanatçımızın enstalasyonu We Are Connected hepimiz e, ilintiliyiz bağlıyız şeklinde geçmişe geçmişten bugüne e, getiren bir özelliği vardı bazı sanatçılar göç kopma ...buradan ayrılma... ...bunu çok güzel vurguladılar... ...bundan esimlendiler ...çünkü bin sene sonra dağılmış bu topluluk... ...bazı sanatçılarımız katmanlardan... ...çünkü bugün arkeologlar... ...beş katman tanımlıyorlar... ...ayrı ayrı tanımladıkları değişik dönemlere... ...insan vücudu... ...dönemin canlılarını... ...illüstrasyonlarla gösteren... ...Blanca Moreno Kolombiyalı sanatçımız gibi... ...velasıl... ...kendi geçmişimize bir seyahat gibi vurguladılar. Bence çok başarılı oldu. istediğimiz gibi meraklısına ulaştı. En sonunda çocuklar gelip resimler yaptılar. Bu çok sevindirici oldu. Esasında Covid olmasaydı çok daha fazla okul ziyareti tasarlıyorduk. İnşallah daha sonra olacak bunlar. Bütün bunları bir de onu da söylemem lazım. Avrupa Birliği'nin kültürel miras bilim ve sanat buluşması fonundan evet. destekle gerçekleştirdik evet Hatırlatayım sergiyi Şubat'a kadar devam ediyor. Tarihi Hüsrev Ketüda hamamında Kazı İzleri Lines of Sight sergisini bizleri canlı dinleyen e, sevgili dinleyicilerimiz halen zamanları var girip e, gidip muhakkak görsünler. Ardından Kazı İzleri yurt dışına geçecek. Basyona Otonom Üniversitesi ve Dandi Üniversitesi'nde de sergilemeler e, olacak. Orada da e, kitleyle buluştuğunda eminim e, çok kuvvetli cevaplar olacaktır. Söyleşimizin e, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş vaziyetteyiz. Höyük hakkında konuşacak aslında çok şey vardı. Belki ba başka bir makale vesilesiyle ya da yurt dışındaki bir başka faaliyet vesilesiyle yerinde tekrar e, bir araya gelip Aşıklı Höyük'ün insanlık tarihi ve An Anadolu tarihi için e, ehemmiyetine bakma şansını buluruz. Ama ben e, ne olun ne olmaz sizi bulmuşken en azından Höyük'te ilerleyen zamanlarda yapılması gerekenler ne olduğunu da çok merak ediyorum. Dolayısıyla Güneş Bey'e tekrar dönerek söyleşiyi kapatmak isterim. Nasıl öngörüyorsunuz yakın vadede yapılacakları Güneş Bey? Biz 30 yılı aşkın bir süredir Orta Anadolu'daki bu tekil yani tekil diyorum çünkü Orta Anadolu'da Levant'tan farklı olarak çok az yerleşme olduğu için ve e, aşıklı gibi zor, çok e, yavaş değişen, ritmi yavaş değişimi, ritmin yavaş olduğu bir yerleşmeyi anlamaya çalışıyoruz. Bununla beraber e, son beş yıldır etrafta yaptığımız yüzey araştırmalarında yeni yerleşmeler bulmaya başladık ve bunlardan bir tanesini de kazıyoruz. Aşıklı ile paralel olarak kazmaya başladığımız balıklı yerleşmesi belki bize hem aşıklığı hem de bölgedeki nevrotikleşme sürecini daha iyi anlatacak. Aşıklının alt tabakaları, erken tabakaları da dahil olmak üzere bir de tabii şeyi unutmamak gerekiyor teknoloji ilerledikçe biz daha fazla geçmişe ilişkin geçmişteki insanların e, yaşam biçimlerine ilişkin davranışlarına ilişkin daha fazla böyle ulaşıyoruz o yüzden e, çalışmalarımız biraz böyle e, teknolojiyle ve e, işbirlikleriyle e, daha fazla geçmişi daha fazla ve daha doğru e, anlamaya yönelik olarak e, sürmeye devam edecek. Evet hakikaten ilham verici bir alan çok da velud bir alan üstelik sizin gibi tutkuyla çalışan insanlar e, da işin içinde olunca ben de epey heyecanlandığımı söylemeliyim Bekleriz bütün, bütün bu süreçten çok mutlu oluruz hakikaten Alev Hanım son olarak eklemek istediğiniz var mıdır acaba? E, Aşıklı'yı ve Hasan Dağ'ını görmeden olmaz mutlaka bekleriz gerçekten <gülüyor> ve belki oradan bir yayın daha yaparız Çok sevinirsin Ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum e, katı, katılımınız için bu arada Fırat Arapol'un ismini andık Gary Sangster'ın ismini de analım ayrıca sergide 13 sanatçı var hepsinin ismini e, zekredemedik ama çok kıymetli işlerle katkıda e, bulunmuşlar dediğim gibi 25 Şubat 2022 tarihine kadar Ortaköy'deki tarihi Hüsrev Ketuda hamamında kaz izlerini muhakkak görmeniz gerekiyor.